Bismillahirrahmanirrahim. Günün ilk sorusu şöyle hocam. E, aldığımız bazı ürünlerden çıkan şifreler oluyor ve e, o firma sahipleri bir kampanya düzenliyorlar. Hı hı. Buradan gönderdiğiniz şifre ile çekilişe katılmış oluyorsunuz. Bu çekiliş sonucunda kazandan e, elde edilen şey Helal haram mıdır? Yoksa yani bu kumar mıdır? Evet. Yoksa bu işlem nedir? Şimdi Bu şifre alma dediğimiz olay ürünü almadan önce ise, yani benden şu, şu ürünü alırken bu şifreyi de alırsan onda sakınca var. Ancak siz gidiyorsunuz herhangi bir mağazaya müşteri oluyorsunuz. Beğendiğiniz malı alıyorsunuz. Ondan sonra çıkarken diyor ki siz bana müşteri oldunuz. Bundan sonra da sizin müşterileriniz, müşteri olmanızı sağlamak için size bazı hediyeler veriyorum. Bu hediyeleri de şu yöntemle size sunacağım. İşte bir numara vereceğim size da bir çip vereceğim, bir şey yapacağım. Sonra sizin gibi olanlarla beraber hepinizi bir araya getirip aranızda kura çekeceğim. Bu kura çekene şu, şu hediyeyi vereceğim Denirse elde edilen hediye alınabilir. Bir, bu bir yöntem bu. Bir başka yöntem de şu, yaptığınız alışverişlerin her şu kadar lirasına bir puan veriyorum. Her 100 liralık alışverişinize 2 puan veriyorum. Benden 100 puanlık alışveriş yaptığınız zaman size şöyle bir hediyem var. Onu da alabilirsiniz. Çünkü niçin sakınca yok burada? O da şuradan. Siz haddi zatında verdiğiniz paranın karşılığını almış oluyorsunuz. Paranızı veriyorsunuz, bardağınızı alıp evinize gidiyorsunuz. Arkadan ses evet. sesleniyor. Madem benden bu bardağı aldın ben sana bir hediye vereceğim. Bu hediye vermek kuray yöntemiyle de, de olabilir, doğrudan doğruya da olabilir. E, hediye vermek mümkündür. Çünkü sizin alışverişiniz dinin gösterdiği meşru dairede gerçekleşmiştir. Bunun üzerine kişiler kişiye hediye verebilir. Farklı şekilde müşteri olmanızın devamını sağlamak için böyle bir teşvikte bulunmuş olabilir. Teşvik caizdir, hediye caizdir. Yeter ki önceden yapılan alışveriş meşru dairede olsun. Faize girmemiş olsun. Hı. Bu söylediğim yöntemlerde faiz yoktur. Bir sakıncası yoktur. Evet. Yani ürünlerin içinden çıkan şifrede yine buna dahil hocam? Olabilir. Ürünü siz evet. alıyorsunuz. Evet parasını o, verip alıyorsunuz. Sadece yöntemi. Ee, yani e, çocukken ben hatırlıyorum bir çift çorap gidip almıştım. Evet. O çorabın içerisinden bir hediye çıkmıştı. Bu hediye de 10 liraydı. Hı. 10 lira paraydı almış. Tabii ben çocukluğumda o parayı kullandım. Haram mı helal mi onu düşünmedim o zaman. İlkokula gidiyordum. Ayrı bir şey ama yani böyle bir şeyler olur. Bu, bu malların içerisinde işte şöyle hediyeler var. Seçerseniz bunlardan biri size çıkabilir. Ama siz haddi zatında normal ihtiyacınızı karşılamak için onu alıyorsunuz. İçerisinden bir tanesi size çıkarsa bu da sizin karınız olur. Mesela ee, şişede meşrubat alıyorsunuz. Hı hı. Kapakların içerisine hediye koyarlar. Evet. Mesela diyelim ki futbol topu kazandınız. Almaktadır sakınca yok. Evet.